Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. İngiltere, Haziran ayında ev sahipliği yapacağı G7 toplantısında savunmasız ülkelerin iklim değişikliğinin kötüleşen etkileriyle başa çıkmalarına yardımcı olmak için finansman arttırmaya yönelik bir itici güç olma sözü verdi. COP26 Başkanı Alok Sharma, sanal bir zirvenin kapanış oturumunda İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın adaptasyon finansmanını bu yaz gelişmiş ülkeler toplantısında bir öncelik haline getireceğini ve ek mali tavuklar sağlamayı amaçladığını söyledi. Sharma, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelerde iklim eylemlerini desteklemek için yılda 100 milyar doları seferber etme sözünü yerine getirmenin Hayati olduğunu ve gelecekteki vaatler için tavan değil zemin değer olması gerektiğini söyledi. Sharma, İngiltere'nin iklim finansmanına erişimi iyileştirmek ve finansmanı ülkelerin iklim hedefleriyle daha uyumlu hale getirmek için Ada Devleti Fiji ile birlikte çalışacağını söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Yardımcısı Amina Muhammed de COP26'nın uyum ve direnç konusunda büyük bir ilerleme sağlaması gerektiğini altını çizdi. Yeşil gazetede çıkan bir haberde Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi AKUREM Afyon'da nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 7 kara akbabasının zehirlenme yoluyla ölmüş olduğu şeklinde bir açıklama yaptı. Zehirlenmelerin yöre halkının yırtıcı memelileri öldürmek maksadıyla attığı zehirli etlerden kaynaklandığı tahmin ediliyor. AKUREM'den yapılan açıklamada Bu tür vakalarla yeniden karşılaşmamak için gerekli tedbirler alınmalı. Bu olayın fail ya da failleri bulunarak cezalandırılmalı. Doğa ve yavan hayatı insan memnuniyetine feda edilemeyecek kadar değerli. Yok oluşuysa geri döndürülemeyecek kadar tehlike denildi. Kara akbabalar nesli tehlike altında olan türler artık neredeyse hiç görünmüyorlar. Eskiden meralarda hayvancılık yapılırken onlar da vardı. Şimdi çobanların da... Kara akvabalarında soyları tükeniyor. Avrupa Birliği üyesi 27 ülke ve İngiltere'yi kapsayan araştırmada 1961'de 2018 yılları arasında tarımsal üretim verileri incelendi. Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre bu veriler kuraklık sıcak dalgaları, sel ve kutup soğukları gibi aşırı hava olaylarıyla karşılaştırılınca iklim değişikliğinin mahsul kayıplarına yol açtığı tespit edildi. Bütün bu aşırı hava olaylarının kısmen etkisi olsa da özellikle kuraklık ve sıcak dalgalarının mahsul üretimine etkisi 3 kat daha fazla. Buna göre 1964 yılında %2,2 olan mahsul kayıpları 1990'larda %7,3'lere çıktı. Kuraklığın sıklaştığı ve çok daha yoğun olarak gerçekleştiği vurgulanan açıklamada en şiddetli olaylar orantısız bir şekilde daha da şiddetlendi deniliyor. Lisbon'daki Nova Bilim ve Teknoloji Okulu'ndan Teresa Bras, aşırı hava olaylarında kayıpların hangi mahsul olduğuna bağlı olduğunu söylüyor. Rapora göre kuraklık ve aşırı sıcak dalgaları olan dönemlerde sürekli kayıplar daha da büyüyor. Her kuraklık yılında %3'ün üstüne çıkıyor. Araştırmacılar kayıpların meyve, sebze ve asma gibi mahsullerin üretiminde sulama yapılmasıyla da açıklanabileceğini söylüyor. Yani sulama yapıldığı için bunlara tabii kuraklığa karşı da daha hassaslar. Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesinde ziyaretçilerin çamur banyosu yapmak için açtığı çukurlar kapanmaya başladı. Beyaz kumu ve turkuaz mavisi suyuyla Türkiye'nin en önemli cazibe merkezleri arasında yer alan Salda Gölü, ziyaret edenlerin sağlık ve güzellik sağladığı gerekçesiyle çamur banyosu yapmak için açtığı çukurlar yüzünden Delik deşik olmuştu Beyaz Adalar bölgesi. Bunun üzerine Çevre Şehircik Bakanlığı 15 Ekim 2020'de Beyaz Adalar kısmına ziyaretçi yasağı getirdi. Burdur Valiliği de Beyaz Adalar kısmında çamur banyosu yapılmasını, kil ve çamur alınmasını yasakladı. Beyaz Adalar kısmının ziyaretle kapatılmasının üzerinden 6 ay geçtikten sonra göl sahindeki çamur çukurlarının Doğanın kendi kendini yenilemesi sonucu kapanmaya başladığı gözlende sahildeki çamur çukurlarının gözle gördüğü şekilde azaldığı belirtiliyor. Bilim insanları dünyanın en zengin biyolojik çeşitliğe sahip alanlarından olan büyük resifin küresel ısınma nedeniyle 2025 yılında hızla yok olmaya başlayacağını ortaya koydu. Büyük set resifi birbirinden ayrı 2900 resif ve 900 adadan oluşan ve 344.400 km² alanı ile dünyanın en büyük resif sistemi. Zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip olan bu resif sistemi Çin Seddi'nden daha büyük ve sadece bununla da kalmıyor. Yaklaşık 1625 balık türüne, 3000 yumuşakçaya ve 30 farklı balina ve yunus türüne de ev sahipliği yapan bir bölge. Ancak Avustralya Bilim Akademisi küresel olarak 1,5 derecelik ısınma devam ederse dünyanın en büyük mercan resif sisteminin yok olacağını söylüyor. Bununla birlikte araştırmacılar doğa harikasının küçülmesini daha önce bekliyorlardı. Fakat söz konusu sıcaklık artışı gerçekleşirse resifin sadece %1'i kalacak geride. Bilim insanları küresel ısınmayı tersine çevirmek için harekete geçmenin büyük set resifini kurtarmak için tek seçenek olduğunu söylüyor. Ekip uyarıyor, dünya mevcut emisyon oranlarıyla 2025 yılına kadar devam ederse 1,5 derece eşiğini geçer ve resifler yok olur. Peki bunun vebanı kim taşıyacak? İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri